Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik, ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'un bi ihsanin ila bugün 6 Mayıs 2012 Pazar. zahir amellerin terkinin hükmü meselesinde muasırların şüphelerinin defi derslerimizin 3. dersi. Hiç hayır işlememiş hadisi 1. bölüm. Evet, muhaliflerin görüşlerine delil olarak getirilmiş oldukları 2. hadis bu. Bu dersimizde bu ikinci hadise cevap vereceğiz. Tabi bu hadise geçmeden önce, bu hadise okumadan önce, bu uzun hadise baştan sona kardeşler siyak ve sibakıyla dikkat etmeniz gerekir dinlerken. Bakın başından sonuna. Çünkü Subhanallah bu hadise o kadar çok zulüm edilmiştir ki, önü arkası biçilmiş, parçalanmış, tamamıyla hadis siyak, siyakın, siyak ve sibakından koparılmış... Ortasından bir cümle getiriliyor ve hiç hayır işlenmemiş lafza alınıyor. Hiç hayır işlememiş kişinin cehennemden çıkarılması lafza alınıyor. Sonra da delil olarak işte bakın hiç amel işlemeyenler de cennete gireceklerdir. Hiç amel işlemeden de cennete girilebilir şeklinde delil getiriyorlar. O yüzden dediğim gibi hadis uzun bir hadis. Bu hadisin ben tercüme edilmiş haliyle okuyacağım. Arapçasını okumayacağım çünkü... E, ders gayet uzar çünkü hadis bayağı uzun. Bu nedenle ben bunun Türkçesini okurken başından sonuna kadar tabir sayısıyla pürdük dikkat olmanız gerekir. Ve özellikle de hadisin içerisinde bazı lafızlar var ki bazı cümleler var ki özellikle onları aklınızda tutmanız gerekir ki bu hadisten getirmiş oldukları şüphenin aslında elle tutulur hiçbir yanı olmadığını anlamanız için o yüzden dediğim gibi tekrarlıyorum. Çok dikkat etmeniz gerekir lafızlara. Ve siyak sibakıyla e, e, tam e, bir şekilde hadisi ihata edebilmeniz için siyak bakıyla tam bir şekilde hadisin lafızlarına ne yapmanız? Dikkat etmeniz gerekir kardeşler. Evet. Hiçbir hayır işlememiş olan hadisini delil olarak getirmelerine cevap. Bu hadis kardeşler Müslimin sahihinde rivayet ettiği bir hadis olup tamamı şöyledir. Bu hadis Suheyd bin Said, o da Hafs bin Meysar'a, o da Zeyd bin Eslam, o da Ata bin Yasar kanalıyla Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan şöyle rivayet şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir grup insan Ey Allah'ın Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Evet, şöyle ki siz açık bir havada, öğle vakti ve hiç bulut yokken güneşi görme hususunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yine siz açık bir havada, hiç bulut olmadığı dolunay gecesinde ayı görme hususunda bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Oradakiler hayır ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. İşte onlardan birini görme yani onlardan birini dediği ay ve güneş. İşte onlardan birini görme hususunda nasıl hiçbir sıkıntı yaşamıyorsanız, kıyamet gününde de Allah Tebareke ve Teala'yı görme hususunda da hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi buralara dikkat edin. Kıyamet günü geldiğinde bir münadi. Her ümmet dünyada neye tapıyorduysa onun peşinden gitsin diye ilan eder. Allah Teala'dan başka, şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan başka şeylere putlara ve dikili taşlara tapmış olanlardan hiçbiri kalmaz. Hepsi cehenneme dökülürler. Şimdi dikkat edin. Nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenlerle nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenlerle nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle Yalnız Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geride kalanları kalır. Bir kez daha okuyorum. Nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geride kalanları kalır. Bakın şimdi buraya dikkat edin kardeşler. Kıyamet gününde bir münadi geliyor ve her ümmet dünyada neye tapıyorduysa, neye ibadet ediyorduysa onun peşinden gitsin diye ilan ediyor. Sonra Allah Subhanahu ve teala'dan başka şeylere tapanlar, putlara, dikeli taşlara tapmış olanlardan hiçbiri kalmaz. Hepsi cehenneme dökülür diyor. Nihayet geride sadece ne kalıyor diyor. Bakın sadece iyisiyle, kötüsüyle, yalnız Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geride kalanları kalıyor. Demek ki bakın sadece geride kalan topluluk Allah'a ibadet eden topluluk. Ve ehli kitaptan bir grup. O yüzden buraya çok dikkat edeceksiniz. Demek ki bunlar Allah'a ibadet eden bir topluluk. Dediğim gibi bu hadise o kadar zulmediliyor ki. Bakın daha bir sürü ve istillal noktasını söyleyeceğim. Bunlar hadisin birçok yerinde ibadet eden bir topluluk olduğu mevcut. Hadisin birçok yeri buna net bir şekilde işaret etmekte. Ve bu işaretlerden bir tanesi de bu. Nihayet geride sadece iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenlerle ehli kitaptan geride kalanları kalır. Şimdi devam ediyorum. Önce Yahudiler çağrılır ve onlara "Siz dünyada neye ibadet ederdiniz?" diye sorulur. Onlar da "Biz Allah'ın oğlu Uzeyre'ye tapardık." derler. Bunun üzerine onlara "Yalan söylediniz. Allah ne çocuk ne de eş edin, e, Allah ne eş ne de çocuk edinmiştir." Şimdi siz ne istiyorsunuz?" denilir. Yahudiler "Susadık ey Rabbimiz, bize su ver." derler. Bunun üzerine onlara işaret edilerek "Suya buyurmaz mısınız?" denir. Bunun üzerine Yahudiler cehenneme sürülürler ve serap gibi görünen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 Suya buyurmaz mısınız denir. Hristiyanlar da cehenneme sürülürler ve serap gibi görünen ama aslında alevleri birbirini kırıp geçiren ateşe dökülürler. Şimdi buraya çok dikkat edin yine. Nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah Teala'ya Teala ibadet edenlerden başka hiç kimse kalmayınca alemlerin Rabbi Sübhanehu ve Teala onlara gördükleri ve bildikleri en yakın surette yani sıfatta gelir. Ve onlara siz ne bekliyorsunuz? Görüyorsunuz her ümmet ibadet etmekte olduğu şeyin ardına düşüp gidiyor buyurur. Bakın şimdi kardeşler önce bir münadi gelir ve nidasını yapar. Sonra Allah'tan başkasına ibadet edenler, putlara, dikili taşlara ibadet edenler cehenneme dökülürler. Ve geride sadece bakın İki taife kalır diyor. Bir, kitap elinden bir kısım, bir de iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah'a ibadet edenler. Bunlar da iki kısımlar. Neden iki kısımlar? Çünkü bir kısmı şimdi işte gelecek, bir kısmı bunların münafık olanlar, çünkü zahiren bunlar Allah'a ibadet ediyorlar, bir kısmı da gönülden Allah'a ibadet eden, sadece O'na ibadet eden Müslümanlar. Şimdi, Hristiyanlar e, Yahudiler ateşe dökülüyorlar. Allah diyor zaten ne istiyorsunuz su istiyorlar. Sonra neyse serap gösteriliyor onlara. Sonra gidip ateşe düşüyorlar. Hristiyanlar da aynı duruma düşüyor. Hristiyanlar da cehenneme sürülüyorlar ve serap gibi görünen ama alevleri birbirini kırıp geçiren ateşe dökülüyorlar. Sonra bakın diyor ki devamen, nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah-u Teala'ya ibadet edenlerden başka kimse kalmayınca. Demek ki bunlar ibadet edenmiş. Neden? Çünkü lafız çok açık. Nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız Allah-u Teala'ya ibadet edenlerden başka hiç kimse kalmayınca ne oluyor? İşte diyor ki, alemlerin Rabbi Subhanahu ve Teala onlara gördükleri, bildikleri en yakın surette gelir ve onlara sizler ne bekliyorsunuz? Görüyorsunuz her ümmet ibadet etmekte olduğu şeyin ardına düşüyor buyurur. Bakın hadisten iki yerinde. Daha bir hadisin başlarındayız hala çünkü hadis bayağı uzun. Hadisin iki yerinde. Nihayet geride iyisiyle kötüsüyle yalnız allah Teala'ya ibadet edenlerden başka kimse kalmaz diyor. Evet devam ediyorum. Sizler ne bekliyorsunuz?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 Allah ile aranızda kendisiyle onu tanıyacağınız bir alamet var mı? diye sorar. sorar. Onlar da evet cevabını verirler. Bunun üzerine sak açılır. Buradaki sak Allah subhanahu wa ta'ala'nın sıfatıdır. Biz Türkçe'de buna baldır diyoruz. Evet. Bunun üzerine sak açılır ve gönülden, bakın işte şimdi en son kalan taife vardı ya, gönülden Allah'a şey, en son kalan taife vardı ya sadece Allah'a ibadet edenler. İşte o kısım ma. Allah azze ve celle ne diyor? Diyor ki: "Allah ile aranızda kendisini onu tanıyacağınız bir alamet var mı?" diye sorar. Onlar da evet cevabını verirler. Bunun üzerine sak açılır ve gönülden Allah'a secde edenlerden hiç kimse, bakın, gönülden Allah'a secde edenlerden hiç kimse kalmamak üzere Allah müminlere secde izni verir. Bunlar dünyada secde edip münafık olmayan kısmı. Sonra Allah'a devam ediyor. Allah'a Müslüman görünüp canını ve malını korumak için, korumak ve gösteriş yapmak için secde edenler ise yani o dünyadaki o münafıklar gösteriş yapmak için secde edenler ise Allah onlardan her birinin sırt kemiklerini tek bir tabaka haline getirir. Her secde etmek istediklerinde enseleri üzerine düşerler. Bakın hadisin üç yerinde açık ve net şekilde bu topluluğun ibadet eden bir topluluk olduğunu söylüyor. Hatta üçüncü kısımda dünyada bunların secde ettiklerini, secde eden topluluk olduğunu söylüyor.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 Müminlerin kimi onun üzerinden göz açıp kapayıncaya kadar, kimi şimşek gibi, kimi rüzgar gibi, kimi kuş gibi, kimi de iyi cins koşu atı ve develeri gibi süratle geçerler. Bunların kimi sapasağlam, hiçbir zarar görmeden, kimi de vücudu tırmalanmış yara bere içinde geçip kurtulur. Kimi de tökezleyip cehennem ateşine düşer. Nihayet müminler ateşten kurtulurlar. Nihayet müminler ateşten kurtulurlar. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, sizden Hiçbiriniz, kıyamet günü cehennemdeki kardeşinin haklarının verilmesi ve kurtulması için niyaz edip yalvaran müminler kadar Allah'a yalvarıp niyazda bulunamaz. Onlar, ey Rabbimiz, cehennemde kalan kardeşlerimiz bizimle birlikte oruç tutarlar, bizimle birlikte oruç tutar, bizimle birlikte namaz kılar ve bizimle birlikte hac ederlerdi derler. Bunun üzerine onlara, haydi tanıdıklarınızı çıkarın denir. Cehennemde bulunanların yüzlerini yakması ateşe haram kılınacaktır. Onlar da, kimi baldırlarının yarısına kadar kimi de dizine kadar ateşte yanmakta olan pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da ey Rabbimiz bize çıkarmanızı em emir buyurduklarından hiç kimse cehennemde kalmamıştır derler. Bunun üzerine Allah Teala "Dönün kalbinde bir dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarın." buyurur. Bakın şimdi bu aşamalara da çok dikkat edin kardeşler. Bu aşamalar çok önemli. Bakın birinci aşama Birinci aşama, birinci aşama neymiş? Dönün kalbinde bir dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız çıkarın. Bu birinci aşama. Yani kalplerinde bir dinar ağırlığı hayır olan kimseler. Bu birinci aşama. Sonra diyor ki onlar yine pek çok kimseleri çıkarırlar. Sonra tekrar gelerek Rabbimiz senin emir buyurduklarından tek bir kimseyi cehennemde bırakmadık derler. Allah Teala yine geri dönün. Bakın şimdi iş ikinci aşama geliyor. Allah Teala yine geri dönün. Kalbinde yarım dinar ağırlığında hayır olan her kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine pek çok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra Rabbimiz senin emir buyurduklarından tek bir kimseyi cehennemde bırakmadık derler. Allah Teala yine bakın şimdi üçüncü aşama geliyor. Allah Teala yine geri dönün. Kalbinde zerre ağırlığında hayır olan kimi bulursanız onu da çıkarın buyurur. Onlar yine birçok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra da Rabbimiz cehennemde hayır sahibi kimse bırakmadık derler. Bakın bu üç aşama çok önemli. Bunu aklınızda tutun. Çünkü buna değineceğiz özellikle. Birinci aşama bir dinar ağırlığı hayır bulunanların bulunan herkesin en az bir dinar ağırlığı hayır bulunan herkesin ateşten çıkarılması. Sonra yarım dinar ağırlığı hayır bulunan herkesin çıkarılması. Sonra da zerre Ağırlığınca hayır olan herkesin ateşten çıkarılması. Tamam. Bu üç aşamaya çok dikkat edin. Evet. Devam ediyorum hadise. Onlar yine birçok kimseleri cehennemden çıkarırlar. Sonra Rabbimiz cehennemde hayır sahibi kimse bırakmadık derler. Bu arada Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh eğer bu hadis hususunda bana inanmıyorsanız, dilerseniz Allah Teala'nın, şüphesiz ki Allah Zerre kadar haksızlık etmez. Zerre miktarı bir iyilik olursa onu kat kat arttırır, kendi katından pek büyük bir mükafat verir ayetini okuyun der. Sonra hadisi nakletmeye devam eder. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti. Bakın dikkat edin zerre miktarı hayır olanlar da çıkarıldıktan sonra Allah Teala'nın şefaati geliyor. O yüzden bu aşamalara çok dikkat edin. Bakın nasıl olur bu? Zerre miktarı hayır bulunanlar da çıkarılmışsa şefaat edenler edilenler kim olabilir? Zerreden sonra ne var? Bakın dikkat edin bunlara. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle melekler şefaat etti. Peygamberler şefaat etti. Müminler de şefaat etti. Geriye merhametlilerin en merhametlisinden başka şefaat edecek kimse kalmadı buyurur. Sonra cehennemden bir avuç alır. Bakın şimdi kardeşler. Mukhaliflerin istidilal noktası bu cümle. Bütün bu siyakkı kopardılar. İki yerde ibadet ettikleri. Ondan sonra üçüncü yerde bunların dünyada secde ettikleri. Bütün bunları kopardılar siyakkından. Ve sadece ve e, devamını da birazdan okuyacağım devamını da kopardılar hadisten. Sadece şu, hadise, şu cümleyi alıyorlar ve istidar ediyorlar. O yüzden bu hadis maalesef çok zulüm edilmiş hadisler arasında yer alınmıştır. Zaten İslam'da özellikle son asırlarda birkaç tane ayet vardır ki bunlar o kadar zulmedilmiştir ki üzerinde bu ayetlere karşı. Bunlardan e, e, ve bazı hadislere karşı bu hadislerden biri de budur. Birisi de mesela Maide 44 ayetidir zulmedilen.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 Sonra cehennemden bir avuç alır ve hiç hayır işlememiş olanı cennete koyar lafzını aldılar kardeşler. Bütün siyak akından koparıp buraya aldılar. Bu hem usulen yanlış hem ehl sünnetin menhecine ters hem de bu şekildeki usul birçok işgali doğuracak bir usuldür.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 Hiçbir kimseye vermediğin şeyleri bize verdin derler. allah Teala sizin için katımdan, katımda bundan daha üstünü de var buyurur. Cennetlikler ey Rabbimiz bundan daha üstün ne olabilir ki derler. Allah-u Teala da benim rızam bundan böyle ebediyen size, size gazap etmeyeceğim buyurur. Şimdi bu hadis kardeşler bu kadar. E, bu hadis Müslim hadisi. Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Bu hadis Bukhari'de de var. Ancak Bukhari'deki lafızda hiç hayır işlememiş bir takım insanları cehennemden çıkarır kısmı yok. Ancak e, e, bu hadis var Bukhari'de. O lafı yok. Bukhari'nin de rivayeti şu şekilde. Hepsini okumayacağım. Bir kısmından itibaren alıyorum. Özellikle bizim konumuzla alakalı kısmını alıyorum. Şu şekilde Bukhari'deki rivayet. ''Sizden hiçbirinizin kesin bildiği hakkını almak için bana yalvarıp yakarması, müminlerin o dehşetli günde kardeşinin kurtulması için cebbar olan Allah'a yalvarıp yakarması kadar olamaz. Zira kendilerinin cehenneme düşen kardeşleri arasından kurtulduklarını gören o müminler şöyle derler. ''Ey Rabbimiz bu kardeşlerimiz bizimle beraber namaz kılar, bizimle beraber oruç tutar ve bizimle beraber iyamer yaparlardı.'' Bunun üzerine Allah-u Teala, haydi gidin kalbinde bir dinar ağırlığınca iman olan her kimi bulursanız çıkarın buyurur. Allah-u Teala onların yüzlerini yakmayı ateşe haram edecektir. Onlar da kimi ayaklarına kadar, kimi de baldırlarının yarısına kadar ateşe gömülmüş olan o kimselerin yanına gidecekler ve tanıdıklarını çıkarıp dönecekler. Allah-u Teala yine, haydi gidin kalbinde yarım dinar ağırlığınca iman olan her kimi bulursanız onları da çıkarın buyuracak. Tekrar burada hatırlatıyorum aşamalara dikkat edin. Evet bu ikinci aşama. Neydi ikinci aşama? Ee, haydi gidin kalbinde yarım dinar ağırlığınca iman olan her kimi bulursanız onları da çıkarım buyuracak. Onlar da böyle olanlardan tanıdıklarını çıkarıp geri dönecekler. allah Teala tekrar haydi gidin kalbinde zerre ağırlığınca iman olan her kimi bulursanız onları da çıkarım buyuracak.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 Böylece peygamberler, melekler ve müminler şefaat etmiş olurlar. Bunun üzerine Cebbar olan Allah, "Geriye benim şefaatim kaldı." buyuracak ve ateşten bir avuç alıp yanmaktan simsiyah kesilmiş olan bir takım insanları çıkaracak. Sonra bunlar cennetin yolları üzerinde olup cennetin yolları üzerinde olup hayat nehri denen bir nehrin içine atılacaklar. Onlar o nehrin iki kıyısında selin getirdiği toprakta biten ot gibi çabucak biteceklerdir. Sizler o otu bazen taşın yanında, bazen ağacın yanında mutlaka görmüşsünüzdür. Onlardan güneşe bakan, e, onlardan güneşe bakanlar yeşil, gölgede olanları ise beyaz olur. Sonra onlar o nehirden inci gibi beyaz ve parlak bir halde çıkacaklar. Boyunların boyunlarına da kendileriyle tanınacakları gerdanlıklar takılacak ve böylece cennete girecekler. Cennet ehli de onlara işte bunlar rahmanın azatlılarıdır ki. O, onları işledikleri hiçbir amel ve sundukları hiçbir hayır olmadan cennete sokmuştur diyecekler. Sonra onlara gözünün görebildiği her şey ve bir o kadarı daha sizindir denilecektir. Bukhari'nin hadisi de bu kadar kardeşler. Bu hadis Bukhari'nin kitabı tevhid bölümünde yer almaktadır. Evet, e, muhaliflerin bu hadisten... Getirdikleri delil şu şekilde kardeşler. Öncelikle muhaliflerin bu hadisten getirdikleri delili, bu hadisteki istilal noktalarını anlatalım sonra bu şüphelerine cevap verelim. Evet diyoruz ki muhaliflerin bu hadisten getirdikleri delil. Muhalifler bu hadisi azalarla yapılan amellerin tamamını terk edenlerin durumunun Allah'ın dilemesine kalmış olduğuna delil getirmişlerdir. Maalesef. Bazıları ise daha ileri giderek şöyle demiştir. Bu hadis onların azalarla hiçbir amel işlemediklerine kesin olarak delalet etmektedir demişlerdir. Yani daha da ileri gitmişlerdir. Bazıları da şöyle demiştir. Bunu da söyleyelim. Bazıları da bu hadis namazı terk eden kimsenin kafir olmadığı konusunda kesin bir delildir, kesin bir nastır demişlerdir. Evet. Muhalifler bu hadiste geçtiği üzere, bakın dikkat edin. Oruç ve hac gibi zahir amelleri olanların aşama aşama cehennemden çıkarılmalarından ve en sonunda da kelime-i tevhitten başka hiçbir amel işlememiş kimselerin çıkarılmasından şu sonucu çıkarmışlardır. Bu ce bu cehennemlikler namaz ehlinden, zahir amel ehlinden değildirler. Zira bu büyük amele, mesela örneğin namaza, namaz gibi büyük amele sahip olan bir kimse hakkında hiç hayır işlememiş ifadesinin kullanılması uygun değildir demişlerdir. Bakın burayı bir daha tekrarlıyorum. Diyorlar ki bu cehennemlikler namaz ehlinden değildirler. Yani cehennemden çıkarılan bu kimseler namaz ehlinden değildirler. Neden diyorlar böyle? Diyorlar ki mesela bu büyük amele yani namaz gibi büyük amele sahip olan kimseler hakkında yani ne diyorlar? Bir insan eğer namaz kılıyorsa o insan hakkında hiçbir hayır, hayır işlememiş ifadesinin kullanılması uygun olmaz. Doğru olmaz. Neden? Çünkü namaz kadar büyük bir amel işleyen bir insana, çünkü namaz en büyük zahiri amellerdendir. Böyle bir büyük ameli işleyen bir kimseye nasıl hiç hayır işlememiş ifadesini kullanabilirsiniz? He madem ki ayet Kullanmış böyle bir madem ki bu hadis böyle bir ifade kullanmış demek ki bu cehennemden çıkarılanlar namaz kılmayanlardır diye delil getirmişlerdir. Dolayısıyla da namazın terk küfür değildir e bu hadisi delil getirmişlerdir ve genel olarak da zahir amelleri terk edenlere zahir amellerin cinsini terk edenlerin küfüre girmediklerini söylemişlerdir. Bunun küfür olmadığını söylemişlerdir. Bakın bu da burayı bir daha tekrarlıyorum. Şimdi ahi sana da burada soruyorum. Şimdi kardeş, hadiste hiç hayır işlememiş ifadesi kullanılıyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Şimdi namaz İslam'da büyük bir amel mi? Evet. Evet. Şimdi zahiren bakıldığında böyle büyük amel işleyen bir kimseye hiç hayır işlememiş lafzının kullanılması, yani bir mesela isim verelim. Murat adında birisi. Bu adam namaz kılıyor. Ve namaz büyük amel. Bu Murat'ın yaptığı büyük bir amel. Namaz büyük bir amel amel olarak. Biz ya Murat sen bir sen hiçbir amel işlemiyorsun denilmesi uygun olur mu böyle bir büyük bir amele karşın? Zahiren bakıldığında olmaz, doğru mu? Olmaz, olmaz. Peki hadiste diyor mu hiçbir hayır işlememiş bu insanlar? Cehennemden çıkarılan bu insanlar? Diyor. Diyor. Ha, eğer namaz kılmış olsalardı bunlar, cehennemden çıkarılan bu insanlar namaz kılmış olsalardı, bunlar hakkında hiçbir hayır işlememiş kelimesi kullanılması uygun olmazdı. Madem ki hadiste böyle bir ifade kullanılmış, yani hiçbir hayır işlememiş ifadesi kullanılmış, bu da gösteriyor ki bu insanlar namaz kılmıyor. Anladık mı? Anladık. Şimdi biz onların bu çıkarımlarına 8 madde halinde cevap vereceğiz. Genel olarak konumuz zahir-i amellerin cinsinin terki. Özel olarak da bu hadisin namaz kılmamaya küfür olarak getirilmesine bir delil olmayacağı. Tamam Tamam. Evet. Onların bu çıkarımlarına 8 madde halinde cevap vereceğiz. Ancak bu 8 maddeyi bu dersimizde almayacağız. Çünkü yetiştiremeyiz. Alabildiğimiz kadar alacağız. Bu cevaplarından alabildiğimizi alacağız. Gerisini diğer derslerde tamamlayacağız inşallah. Evet. Onlara 8 cevap veririz. 8 yönlü cevap veririz. Bakın. Şimdi bu cevaba çok dikkat etmeniz gerekir. Pür dikkat kesilmeniz gerekir. Çünkü çok ee, ince detaylar ve istidlaller söz konusu. Vereceğim cevap İçerisinde kullanacağım cümleleri ve kelimeleri tabir sahihse tane tane düşünmeniz ve pür dikkat kesilmeniz gerekir. Yani hiçbir ifadeyi, hiçbir cümleyi, hiçbir kelimeyi kaçırmamanız gerekir. Anlamanız için. O yüzden burayı özellikle vurguluyorum. Evet. Şimdi bakın cevaba geçiyoruz. Birinci cevap. Bu hadisin zahir anlamının esas alınarak onunla yetinilmesi bu hadisin zahir anlamının esas alınarak bu zahir anlamıyla yetinilmesi ve diğer delillerle yani bu hadisin dışındaki diğer delillerle takyid edilmemesi kayıt altına alınmaması doğru değildir. Usulen doğru Değildir ve daha da ziyade selefin menhecine terstir ve daha da ziyade birçok işkale düşmene sebep olur. Bir daha tekrarlıyorum. Bu hadisin zahir anlamının esas alınarak onunla yetinilmesi ve diğer naslarla takyit edilmemesi doğru değildir. Neden? Bunu bakın şöyle açıklayabiliriz. Ben ne demiştim hadis okurken? Demiştim ki, hadiste bazı aşamalar var. Bu aşamalara çok dikkat edin dedim. Buna değineceğiz dedim. Bu anlamı ifade ettim. Bakın, hadiste zikredilen tederrüç aşamalar şu şekildedir. Birinci aşama neydi? Kalbinde bir dinar ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız onu çıkarın. Bu birinci aşama. İkinci aşama, kalbinde yarım dinar ağırlığınca hayır olan her kimi bulursanız onu çıkarın. Üçüncü ve son aşama, kalbinde zerre ağırlığınca, veya bu son aşama değil, bu üçüncü aşama, kalbinde zerre ağırlığınca hayır olan kimi bulursanız onu da çıkarın. Bundan sonra melekler ne diyor? Ne diyor bu üçüncü aşamadan sonra? Rabbena lüm hayran Rabbimiz cehennemde hayır sahibi kimse bırakmadık diyorlar daha sonra ne oluyor bakın daha sonra ne oluyor Allah Teala diyor ki melekler şefaat etti peygamberler şefaat etti müminler de şefaat etti geride merhametlilerin en merhametlisinden başka şefaat edecek kalmadı buyuruyor Sonra da cehennemden bir avuç alıyor ve hiçbir hayır işlememiş bir takım insanları cehennemden çıkarıyor. Şimdi kardeş, birinci aşama ne? Bir dinar ağırlığınca hayır. Dinar ağırlığınca hayır. Bunlar çıkarılıyor mu hepsi? Evet. Güzel. İkinci aşama ne? Yarım dinar ağırlığında. <gülüyor> evet. Bunların evet. da hepsi çıkarılıyor doğru mu? Evet. Üçüncü aşama ne? Zerre ağırlınca hayır işleyenlerin evet. çıkarılması. Evet. Zerre ağırlığınca hayır işleyenlerin çıkarılması. Güzel. Bunların da hepsi çıkarılıyor mu? Evet. Çıkarılıyor. Hatta melekler de zaten ne diyor? Rabben alem ne der fîhe hayran. En sonda melekler ne diyor? Rabbimiz cehennemde hayır sahibi kimse bırakmadık. Doğru mu? Evet, hayır kimse, doğru. hayır hiçbir ayı bırakmadık. Yani hiçbir hayır, hayır sahibi hiç kimse bırakmadık. Bakın. Üçüncü, üç, üçüncü aşama kardeş. Zerre ağırlığınca hayır bulunanların hepsinin çıkarılması. Geriye kim kaldı? Kafir kaldı. Zerre imanlar da çıkarılıyor doğru mu? Evet. Geriye ne kaldı? Kafir kaldı. Şey Nasıl peki Allah Azze ve Celle çıkarır bunları? Gördünüz mü işgali? O yüzden biz birinci cevap olarak ne dedik? Bu hadis zahir anlamının esas alınarak diğer nasları ele almadığın zaman birçok işgale düşersin ve zahirine baktığın zaman cehennemliklerin yani kafirlerin bile, e, şöyle diyeyim cehennemlikler değil kafirlerin bile cehenneme girdiği anlamı çıkarılır. O yüzden bakın tekrarlıyorum. Hadisteki aşamalar ne? Kalbinde bir dinar ağırlığınca hayır olanların çıkarılması. Sonra yarım dinar, sonra zerre ağırlığınca hayır bulunan herkesin çıkarılması, sonra melekler de Rabbimiz hayır sahibi bırakmadık demesi, ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti demesi, geride de merhametlerin merhametinden başka hiç kimse kalmadı demesi. Sonra da cehennemden bir avuç alarak hiçbir hayır işlememiş bir takım insanları çıkarması. İşte şimdi buraya dikkat edin. Bu aşamalar zahiri itibariyle bu sonuncularının yani Allah Azze ve Celle'nin çıkardığı bu kimselerin, bu sonuncularının tevhid ehlinden olmadığını, kafir olduğunu göstermektedir. Kafir olduğunu göstermektedir. Peki nasıl Allah Azze ve Celle çıkarır bunları? İşte o yüzden biz birinci cevap olarak ne dedik? Bu hadis zahir anlamının esas alınarak onunla yetinilmesi, diğer naslarla takyit edilmemesi doğru değildir. Birçok işgale düşersin. Hatta bu hadisin bu kısmının zahiriyle kafirlerin bile cehenneme, e, cennete gireceğini söylemiş olursun. Çünkü zerre miktarı olanlar dahi çıkarılıyor. Ondan sonra geliyor Allah Azze ve Celle çıkarıyor. Kendi ile. O yüzden diyoruz ki bu aşamalar zahir itibariyle bu sonuncuların tevid ehlinden olmadığına delalet etmektedir. Zira onlar yani Allah Azze ve Celle'nin çıkardığı o insanlar kalp imanından hiçbir şeye kalp imanından bırakın amelleri kalp imanından hiçbir şeye sahip değiller ve zerre ağırlığınca dahi hayırları da yok. Ne azaların amelinden ne de kalp amelinden olan hiçbir hayır da işlememişlerdir. Hadi şimdi bu insanları çıkaralım. Çıkaralım cennetten. Yani zahir amellerinin terkine küfür değildir diyenleri de bunu diyemiyorlar, diyemezler. Bu hadisin bu kısmını ne yapacağız? Biz soru soruyoruz. Şimdi bu hadisin bu kısmını ne yapacağız? Demek ki bu hadis diğer naslar ışığında ele alınması gerekir. Bu daha bizim cevap, birinci cevabımız. Biz sekiz cevap daha vereceğiz ve birinci cevabımız da bitmedi. Birinci cevaba devam ediyoruz. Evet. Bu aşamalar zahir itibariyle bu sonuncuların tevhid ehlinden olmadığına delalet etmektedir. Zira onlar kalp imanından hiçbir şeye sahip değiller ve zerre ağırlığınca dahi hayırları da yok. Çünkü o zerreleri çıkardıktan sonra zerre hayırlı... Kalbinde zerre iman olan, hayır olanlar çıkarıldıktan sonra Allah Azze çıkarıyor. Zira onlar kalp imanından hiçbir şeye sahip değiller ve zerre ağırlığınca dahi hayırları da yok. Ne azaların amelinden ne de kalp amellerinden olan hiçbir hayır da işlememişlerdir. Hatta devam da ediyorum. Bakın nitekim hadisteki nefi, neydi o nefi? Hiçbir hayır işlememiş sözü bunu ifade etmektedir. Az önce söylediğimizi ifade etmektedir. Ayrıca, daha da ileri gidiyorum. Ayrıca hadiste onların La ilahe illallah dedikleri de zikredilmemiştir. Bunu da söyleyecek misiniz? Hadiste La ilahe illallah dedikleri dahi zikredilmemiştir. Bakın aşamalara bakın. Onların kalbinde imandan hiçbir şey yok. Zerre ağırlığınca hayır dahi yok. Azaların ameli de yok, kalp ameli de yok. Çünkü hadisteki nefi bunu ifade etmektedir. Nedir o nefi? Hiçbir hayır işlememiş nefi. Ayrıca hadiste onların la ilahe illallah dedikleri de zikredilmemiştir. Hadi bu insanları zahir amellerinin terkine, cinsine küfür değildir diyenlere de soruyoruz. Hadi bu insanları cennete koyun. Yapamazlar bunu. Bakın kardeşler, şimdi buradan itibaren diyorum ki, bu sebepledir ki İslam tarihinde bazı bidat ehli fırkalar, bazı bidat ehli kimseler bu hadisi bu hadisi mümin olmayanların da yani kafir olanların da cehennemden çıkarıl, e, çıkacaklarına delil getirmişlerdir. Bu sebepledir ki bazı bidat ehli kimseler bu hadisi mümin olmayan kimselerin de cehennemden çıkacaklarına delil getirmişlerdir. i̇bn Hacer bunu Fethul Bahre'den zikreder. Bakın İbn-i Hacer'in bir sözünü nakledeceğim. Karışık gelebilir ancak dikkat edin inşallah karışık gelmesin. Eğer dikkat ederseniz inşallah karışık gelmeyecektir. Bakın şimdi kardeşler. i̇bn Hacer diyor ki Zerkeşi'nin Ettenkihinde okudum ki Bu Ebu Said hadisinde işte az önce okuduğum o bir uzun hadis bizim hadisimiz bu Ebu Said hadisinde peygamberlerin şefaatinden sonra şöyle bir ifade geçmektedir. Bak İbn Hacer bunu Zerkeş'in Ettenkihinde okuyor. Şöyle diyor Zerkeş'in Ettenkihinde. İbn Hacer naklediyor sözü. Diyor ki bu Ebu, bu Ebu Said hadisinde peygamberlerin şefaatinden sonra şöyle bir ifade geçmektedir. Allah Geriye benim şefaatim kaldı diyecek ve cehennemden hiçbir hayır işlememiş kimseleri çıkaracak. Sonra devamen zerkeşi diyor ki bazıları bu lafza sarılarak, bu söze sarılarak mümin olmayanların da cehennemden çıkarılmalarının mümkün olduğunu söylemişlerdir. Sonra zerkeşi, bu şüpheyi getirdikten sonra buna cevap veriyor Zerkeş'in kendisi. i̇bn Hacer hala onun sözlerini nakletmeye devam ediyor. Zerkeşi işte bu hadisi, bu hadisin Ebu Said hadisinin bu lafzını zikrettikten sonra neydi lafız? Allah geriye benim şefaatim kaldı diyecek ve cehennemden hiç hayır işlememiş kimseleri çıkaracak. Bu hadisi zikrettikten sonra diyor ki Zerkeşi bazıları buna sarılarak mümin olmayanların da cehennemden çıkarılmalarının mümkün olduğunu söylemişlerdir. Buna iki şekilde cevap verilir diyor. Buna iki şekilde cevap verilir diyor. Kim diyor bunu? Zerkeşi. Birinci cevap bu şöyle veriyor Zerkeşi. Bakın birinci cevabı Zerkeşi şöyle veriyor. Diyor ki bu ziyade zayıftır. Yani Allah geriye benim şefaatim kaldı diyecek ve cehennemden hiç hayır işlememiş kimseleri çıkaracak lafzı zayıftır diyor. Bak. Demek ki hadisin zahiri. Sadece bu hadisi alırsan o kadar işkaller doğuruyor ki bu. Bakın bu hadisi zayıflamaya kadar gitmişler. Görüyor musunuz? Ki zayıf da değil. Ama öyle sıkışmış hissetmişler ki bazıları sadece bu hadisi ele alarak. Bütün o müfassal rivayetleri, amel edilmesi gereken rivayetleri, ayetleri, selefin sözünü bırak ondan sonra bu hadisi al. Bakın bazıları bu işkali gördüğü için Sadece bu hadisi aldığın zaman ne kadar çok işgal düşeceğini gördüğün için bakın bu hadisin bu kısmının nasıl tevil yollarına veya zorlama yollarına gitmişlerdir. O, zaman, o yüzden ne diyor Zerkeş'i? Bazıları buna sarılarak mümin olmayanların da cehennemden çıkarılmalarının mümkün olduğunu söylemişlerdir. Buna iki şekilde cevap verilir diyoruz Zerkeş'i. Birinci cevabı da şudur diyor. Bu ziyade zayıftır. Delil olarak da diyor ki çünkü neden zayıf? Çünkü rivayet muttasıl değildir diyor. Yani senedinde kopukluk var demek istiyor. Öyle diyelim. Hatta Zerkeşi zayıftır dedikten sonra diyor ki Abdülhak da El-Cemi adlı eserinde bunun zayıf olduğunu söylemiştir diyor. Sonra ikinci cevap olarak da diyor ki Zerkeşi Hadiste nef yedilen hayırla şahadetin dışındaki hayırlar kastedilir. Yani bir insan şahadet getiriyor. Onun dışındaki hayırlar nef yediliyor. Hadiste kastedilen budur diyor. Yani bu adamda şahadet var. şahadetin dışındaki Hayırlar yok. Bu kastedilir diyor. Çünkü neden diyoruz Erkeşi? Çünkü diyor ki biz diğer hadislerden anlıyoruz ki şahadet de var. Bak yine diğer hadislere gitmek zorunda kal kalınıyor görüyor musunuz? Sonra İbn Hacer bütün bunları zikrettikten sonra bakın ne diyor İbn Hacer? Zerkesi böyle demektedir. Ancak ilk cevabı hatalıdır. Neydi ilk cevabı Zerkesi'nin? Bu hadis zayıftır. Muttasıl değildir. Bu hadis diyorum, bu hadisin bu lafzı zayıftır. Bu lafzıyla muttasıl değildir. i̇bn Hacer diyor ki, işte bu cevabı hatalıdır. Neden? Çünkü o hadis, Zerkeşi'nin dediği gibi munkata değildir, muttasıldır diyor. Sonra diyor ki, Zerkeşi bu görüşünü Abdülhak'a da nispet ediyor. Yani Al Abdülhak'tan da destek alıyor. Bu da ikinci bir hatadır diyor i̇bn Hacer. Çünkü Abdülhak bu sözünü, muttasıl olmadığı bu sözünü başka bir tarik, başka bir senet hakkında söylemiştir. Diyor İbn Hacer. Hatta o senette geçen hadisin lafzını söylüyor. Çok uzatmıyorum. Bakın kardeşler devam ediyorum. Bakın. Şeyh Elbani rahimehullah da. Bu ikinci cevap var ya. Neydi ikinci cevap? Hadiste nef yedilen hayırla şehadetin dışındaki... Ameller nefh edilmiştir. Bu ikinci cevabı ne yapıyor? Bakın. İbn Hacer, Elbani de İbni Hacer'e nispet ediyor. Sadece Zerkeşi'nin sözü olduğuna değinmiyor Elbani. Dikkat çekmiyor ama sonuçta bunu İbni Hacer'e ne yapıyor nispet ediyor. Sonra bu cevabı yerinde buluyor. Ve Zerkeşi'nin sözünde işaret edilen hadislere... atfediyor. Çünkü neden? Zerkeşin'in işaret ettiği bazı hadisler var ki, bakın bazı hadisler var ki, o hadisler de şahadet şartı var bir insanın cennete girmesi için. Yani başka hadislerden destek alıyor. Elbani de bu ikinci gör bu bu cevabı yerinde bulunuyor ve bu hadisle yetinilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor Şekelbani de. O yüzden Şehlbanî rahimehullah buna vurgu yaparak buna vurgu yaparak bu hadisle yetinilmesinin yanlış olduğuna işaret ediyor. O yüzden bu ikinci cevabı Şehlbanî yerinde buluyor ve Hafız İbni, ancak sadece Zerkeş'e nispet etmiyor. Hafız İbni Hacer'e nispet ediyor. Ve dolayısıyla Şehelbani de bu e, Şekilde sadece bu hadisin zatı ile yetinilmemesi gerektiğini, diğer naslarla kayıt altına alınması gerektiğini ifade ediyor. Tabi biz hemen şurada şunu da söyleyelim kardeşler. Hani bu alimler, iki grup, ikinci cevap olarak o grup hakkındaki, mesela işte zerkeşi ondan sonra... E ee, İbn Hacer vesaire. Hadiste nefy edilen hayırla iki şahadetin dışındaki hayırlar nefedilmiştir diyorlar ya. Eğer buradaki kasıtları amelden alıkoyan bir özrü vardı bunu kastediyorlarsa o zaman cevap doğrudur. Çünkü bir bir insanın amel etmeye özrü amel etmemeye dair bir özrü varsa ve o nedenle amel etmemişse bu bizim konumuzda konumuzun dışında. O yüzden bunların kastı ikinci cevapla kastı. Neydi bunların ikinci cevabı? Ya bu hadiste bu hadiste şahadetin dışındaki hayırlar edilmiştir. Çünkü diğer deliller bunu göstermektedir. Eğer bu cevaplarından kastı bu cevaplarından kastı Amelden al alıkoyan özürleri vardı bunların. Bu yüzden amel etmemişlerdi. Cevabını kastediyorlarsa bunda bir sorun yok. Neden? Çünkü zaten biliyorsunuz ikrarın aslı kalp amelini içermektedir. Ancak bu sözleriyle ameli terk edenlerin kurtulacağı görüşünü temellendirmek için bu sözü söylemişlerse o takdirde bu kişiler zahiri amelin imanın rüknü değil de tamamlayıcısı, kemale olarak görenlerin mezhebine uygun düşmektedir. Bu da batıldır. Evet. Zaten biz ileride söyleyeceğimiz üzere bunu ben özel ve müstakil bir ders yapmak istiyorum. Bu serinin dışında ileride Şeyh Elbani Rahimullah da Şeyh Elbani Rahimullah da zahir amellerin cinsinin terkini küfür gören bir kimsedir. İnşallah bunu hakkında müstakil bir ders yapmaya niyetim var. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşler. Şimdi bakın, bütün bunlardan ne anladık? Şimdi tabir sahi ise, biraz özetliyorum meseleyi. En başından şu ana kadar geldiğimiz noktayı özetliyorum ve devam edeceğim. Şimdi bakın kardeşler, bizim hadisimiz neydi? Bizim hadisimiz hiçbir hayır işlememiş olan kimsenin cehennemden çıkarılması hadisi. Biz bu hadisi uzunca okuduk ve dedik ki bu hadisin iki yerinde net bir şekilde bunların geriye kalan kimselerin amel edenler olduğunu gösteriyor. Üçüncü noktasında secde edenler olduğunu gösteriyor. İlk iki noktasıyla zahir amel işlediklerini gösteriyor Üçüncü noktasıyla da özellikle namaz kılan topluluk olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu, hem namazın terkine delil olarak, terkinin küfür olmadığına delil olarak getirenlerin iddialarını çürütmüş oluyor. Hem de zahir amellerini terk, terk ettiler bunlar, buna rağmen cehennemden çıkarıldılar iddiasını çürütmüş oluyor. Çünkü iki yerde amel ettikleri var, bir yerde de Bunların dünyada secde ettikleri var. Ama bu dünyada secde edenler iki kısımdı. Birileri münafıklıktan dolayı secde ediyorlardı. O yüzden sak açıldığında secde edemediler. Diğer kısım da gönülden Allah'a secde ediyorlardı Müslümanlardı. Allah'ın Allah sakını açtığında secde ettiler. Sonra bakın kardeşler Yahudiler çağrılıyor. Cehenneme atılıyorlar. Su istiyorlar vesaire cehenneme atılıyorlar. Hristiyanlar çağrılıyor. Bunlarda ne yapılıyor? Aynı şekilde Yahudiler gibi cehenneme atılıyorlar. Sonra geriye kim kalıyor? Sadece dünyada Allah'a ibadet edenler. Hı? Bu dünyada Allah'a ibadet edenler iki kısım: münafıklar ve Müslümanlar. Münafıklar secde edemiyorlar. Çünkü neden diyor ki onlar dünyadaki riyadan dolayı vesaire cehennem anını korumak için e, ibadet ettikleri için Müslümanlar arasında katıldıkları için bu şekilde. Bunlar ibadet edemeyecekler, secde edemeyecekler. Sonra cehenneme bunlar da dökülecek. Sonra geriye kim kalacak? Dünyada secde etmiş insanlar, namaz kılan insanlar, hayır sahibi, ibadet eden insanlar kalacak. Doğru mu? Sonra Allah Azze ve Celle devam ediyor lafızlar. Sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Haydi kalbinden bir dinar ağırlığınca iman bulunanları çıkarın. Cennetikler onları çıkarıyorlar. Sonra yarım dinar ağırlığınca çıkarın. Sonra zerre onda çıkarın. Zerre iman dahi çıkarılıyor. Ondan sonra geliyor Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Hatta melekler ne diyor zerre imanı olanlar da çıkarıldıktan sonra, zerre hayrı olanlar da çıkarıldıktan sonra ne diyor? Ya Rabbi biz orada hiç kimse bırakmadık. Sonra Allah Azze ve Celle dördüncü aşama olarak ne yapıyor? Bir grup bir avuç alıyor, bir grubu daha ne yapıyor? Kendi ile çıkarıyor. Çünkü ne diyor? Melekler şefaat etti, peygamberler şefaat etti, müminler de şefaat etti. Geriye rahimin kaldı. Sonra kendisi çıkarıyor. Kimi çıkarıyor? Hiç hayır işlememiş olanları. Ne yapıyor? Ateşten, cehennemden çıkarıyor. Bakın, biz burada şu ana kadar anladığımız husus, ehli sünnetin anladığı da husus, bunların amel işlediği kimseler olduğu, secde eden kimseler olduğu, buraya kadar anlaşılıyor. Ancak bakıldığında biz birinci ola cevap olarak ne verdik? İşte bakın hem bu hadisin zaten bizzat kendisinde zaten bunların amel işledikleri, namaz kıldıkları söz konusu, hem de sadece bu hadisi alsak bile yine işgalden kurtulamayacaksınız. Yani orada bunların ibadet etmedikleri, namaz kılmadıkları, şey, ibadet ettikleri ve namaz kıldıkları ifadesi geçmese bile bu hadiste yine burada size bir delil olmaz. Kendinizi sıkıştırırsınız bir köşeye çıkamayacağınız bir daire içerisine girersiniz. O da nedir? Bakın bu hadiste üç aşama çıkarıldıktan sonra Allah Azze ve Celle çıkarıyor. Siz peki zerre kadar imanı olmayanların da cehennemden çıkacağını mı söylüyorsunuz? Söyleyemediğinize göre bu hadisle tek başına yetinemezsiniz. Diğer nasları da delil getirmeniz lazım. İşte biz diğer naslara gittiğimizde amelin şart olduğunu görüyoruz. O yüzden birinci cevap olarak dedik ki bu hadisi mutlak olarak değil de kayıtlı haliyle almamız gerekir. Diğer naslarla almamız gerekir. O yüzden sadece bu hadisle yetinilmesi geçmişte bazı bidat fırkalarının çık çıkmasına sebep olmuştur. Ve cehennemden müminler dışında kişiler de çıkacak akidesine sahip olmuşlardır. Ve hatta bunu bazı alimler işgal olarak gördüğü için cevap vermek zorunda kalmışlar ve cevapta kendilerini zorlamışlar demişler işte bu ziyade zayıftır veya demişler işte bu şahadetin dışındaki e, ameller kastedilir. Bunu da biz diğer hadislerden çıkardık vesaire. Bakın Şeyh Elbani rahimeullah da bu hadisle yetinilmeyeceğini net bir şekilde nasıl da vurgu yapıyor. O yüzden İbn Hacer'in sözünü ki o Zerkeş'in sözü ama Şeyh Elbani İbn Hacer'in e nispet ediyor. Önemli değil. Orada bir vehim olmuş olabilir veya Elbani çok uzatmamış olabilir lafı. Önemli değil. Sonuçta Elbani ne yapıyor? O ikinci cevabı yerinde buluyor. Yani bunlar diğer naslardan anlaşılıyor ki diğer naslardan anlaşılıyor ki çünkü ben orada okumadım. Enes Radiyallahu Antan gelen rivayetler var. Orada şahadeti şahadeti şart gösteriyor cennete girilmesi için. İşte orada İbn Hacar buna vurgu yapıyor ve Elbani de o cevabı yerinde buluyor. Yani diğer hadislerle bunların şahadet eden insanlar olduğu var. Çünkü cennete ancak şahadet edenler girer. Yani bu hadisle yetinilmez. Bu bidat ehlinin yoldur, bütün nasları terk et, sadece bir tane hadisi al. Ve öyle tuhaftır ki bunlar bütün nasları terk edip bir tane hadisi alıyorlar, böyle bir şey de yok. Yani böyle bir şey dahi yok. Bırakın bu hadis almayı, bu hadisin sadece bir cümlesini alıyorlar. Bakın buraya bir daha tekrarlıyorum. Bu kişiler bırakın diğer hadisleri terk etmeyi, daha da ileri giderek hadisin önünü, arkasını, sağını, solunu, her yerini terk edip sadece bu cümleyi alıyorlar. Biz sadece bu hadisi alıp diğer hadisleri bırakmayı dahi usulsüzlük ve menheçsizlik görürken bunlar daha da ileri giderek hadisi siyaksi bakımdan kopup koparıp önünü arkasını biçip yakıp yırtıp parçalayıp önünden cımbızla tutup böyle bir cümleyi alıyorlar. Bakın Allah hiç hayır işlememiş dedi diyorlar. Önümüze temcit pilavı gibi ikide bir bu cümleyi sunuyorlar. Ve o yüzden ben dediğim gibi seleften 3 ilk 3 asırdaki sunmuş. Bunlar hiçbir zaman ehli sünnete işgal olmamış bu lafızlar. O yüzden siyak siyak sibakından koparırsan meseleyi, diğer naslardan koparırsan, hadisin önünden arkasından e, o cümleyi alıp çekip koparırsan birçok işgale düşersin. İşte az önce de söylediğim e, bazı ilim ehli kimselerin rahimeumullah zorlamaya gitmeleri de bunun işaretidir. O yüzden bakın kardeşler İbni Huzeymen'in nefis sözleri var. İbn-i Huzeyme müthiş sözleri var usulle alakalı ve hatta buna da işaret ediyor i̇bn Huzeyme. Bakın kardeşler, İbn-i Huzeyme Rahimallah mürciyenin bu konuda sapmalarının nedenine dikkat çekmiştir ki, bu da onların muhtasar bazı rivayetleri ve mücmel lafızları delil almaları buna karşın onları açıklayıp tefsir eden rivayetlerden ise yüz çevirmeleridir. İbnü Hüzeyme rahimeullah şöyle der. Bakın. Bir daha tekrarlıyorum burayı. İbnü Hüzeyme'nin birazdan bir sözünü zikredeceğim ki müthiş sözlerdir bunlar kardeşler. Yani bu tür sözler ümmete nasları anlamada önder olacak sözlerdir ki Şeyhül İslam bunu çok kullanır, İbn Battık çok kullanır vesaire. Bakın kardeşler. İbnü Huzeyme'nin birazdan bir lafzını zikredeceğim. Biraz uzundur. İbnü Hüzeyme rahimeullah Mürciyenin bu konudaki sapmalarının nedenine dikkat çekiyor bu sözlerinde. Ve dikkat çekerken de şunları söylüyor. Bakın diyor ki bunlar muhtasar bazı rivayetleri, mücmel yani kapalı bazı lafızları delil alıyorlar. Aynı işte Lem ya'mel hayran kat. hiç hayır işlememiş lafzını alıp da böyle muhtasar ondan sonra mücmel bu lafızları alıp da Gidip diğer bütün o müfesser, bu mücmel lafızları açan, bunları tefsir eden bütün bu rivayetlerden yüz çeviriyorlar diyor. İşte bu mürciyenin satmasının nedenidir diyor. Bakın şimdi sözlerini naklediyorum size kardeşler. İbn-i Huzeyme olan bu sözleri Et-Tevhid'inde. Et-Tevhid adlı eserinde müthiş eserdir. Ehl-i Sünnet'in akitede kaynak eserlerindendir. Ki e, İbn-i dediği gibi İbnü Huzeyme imam bir insandır. Bakın İbn-i Huzeymer'in rahim Allah'ın sözleri şöyledir kardeşler. Çok dikkat edin ve hatta gerekiyorsa bu dersi dinleyen kardeşlere de nasihatımdır. Tek tek durdurup harfiyen bu sözleri not alsınlar. Bunu sadece mürciye ile alakalı meselede değil tüm İslami meselelerde tüm İslami meselelerde Tabir sahilse bizim Türkçe tabirle kulağa küpe yapılması gereken ifadeler olarak bunu görmeleridir. Ve tüm İslami meselelerde bu ve buna benzer cümleler onun için bir önder olacaktır. Ve inşallah buradan nasihatım kardeşlere bunu dinleyenler durdurup yazsınlar. Sonra tekrar durdurup dinleyip durdurup öyle yazsınlar ve harfiye bunu not alsınlar. Bakın tercümel halin olduğu gibi size naklediyorum. İslam ehlinden olan her alim kesin olarak bilir ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerle la ilahe illallah diyen veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen ancak bakın bu lafızları söyleyen ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiçbir peygambere iman etmeyen yani Peygamberden başka hiç kimseye iman etmeyen, başka hiçbir peygamber, yani Musa, İsa, İbrahim aleyhimusselam hiçbirine iman etmeyen, Allah'ın kitabından hiçbir şeye iman etmeyen, cennete, cehenneme, dirilmeye ve hesaba iman etmeyen kimselerin cennete gireceğini ve cehennemde azap görmeyeceğini kastetmemiştir. Bakın, İslam ehlinden olan hiçbir alim. La ilahe illallah diyen ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyen ancak peygamberimizden başka diğer peygamberlerin hiçbirine iman etmeyen Allah'ın kitabında hiçbir şeye iman etmeyen cennete, cehenneme dirilmeye ve hesaba iman etmeyen kimsenin kimselerin cennete gireceğini ve cehennem azabından kurtulacağını hiç kimse kastetmemiştir alimlerimizden. Neden İbni Huzeym'e bunu söylüyor? Çünkü naslarda bizden istenen nedir? La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah. Tamam ben onu söyledim. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Muhammed de onun Resulüdür. İman etti. Ben cennete inanmıyorum. Kitaplardaki hiçbir şeye inanmıyorum. Cehennemde e, Cennete, cehenneme dirilmeye hesaba inanmıyorum. Cennete girer miyim? Girilmez. Neden girilmez ama? Naslar'da diyor ki kim la ilahe illallah derse Cennete girecektir diyor. Demiyor ki cennete inanmak, cehenneme inanmak, dirilmeye inanmak, diğer peygamberlere inanmak demiyor ki. Allah'a inan, la ilahe illallah ve Muhammed'e de inan peygamber olarak diyor naslarda. Ben de bunu yaptım. Bu hadisin söylediğini yaptım. Ne Cevap nedir bunda? Diğer naslarda cehenneme iman şarttır. Cennete iman şarttır. Diğer peygamberlere iman şarttır cevabını getirebiliriz ancak biz. Yani la ilahe illallah söyleyen cennete girmiştir. hadisiyle yetinemeyiz. Sözüyle ancak biz buna cevap veririz. Diğer naslara ihtiyacımız var yani. Ha, demek ki sadece bu naslarla yetinilmiyormuş. Diğer nasları da ele alacağız ki biz. O naslarda da göreceğiz ki cennete de iman etmen gerekir. Cehenneme de iman etmen gerekir. Yoksa kafirsin. Heh, i̇şte İbni Huzeyme Rahime Allah da diyor ki demek ki Sadece bu naslar yetmez. Bütün naslarla biz İslam'ı anlarız. Bütün naslarıyla biz la ilahe illallah'tan ne kastedildiğini, Muhammed aresulullah'tan ne kastedildiğini diğer naslar ışığında anlarız. Yoksa bir nası alıp da kim Allah'a iman ederse, kim la ilahe illallah derse, Muhammed aresulullah derse cennete girer hadislerini aldığımız zaman o zaman Birçok işkale düşeriz ve bu işgallerden birisi de cehenneme iman etmeyen de, cennete iman etmeyen de, dirilmeye iman etmeyen de cennete girer. Ama diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Ne yapıyoruz? Diğer naslara müracaat ediyoruz. Etmek zorundayız. İşte buna vurgu yapıyor. Şimdi okuyorum yine baştan. İslam ehlinden olan her alim kesin olarak bilir ki,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 iman etmeyen kimselerin cennete gireceğini ve cehennemde azap görmeyeceğini kastetmemiştir. Hiçbir İslam alimi bu hadislerle. Sonra devam ediyor. Bakın. Şayet her ne kadar zahirleri bakın ne diyor Rahimallah. Şayet her ne kadar zahirleri hem kendi esaslarına hem Allah'ın kitabına hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı olsa da mürciyenin bu tür hadisleri kendi görüşlerine delil getirmesi caiz ol olursa, cehmiyenin de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen ve zahiri üzere tevil edildiğinde Allah'ın Rabbi olduğunu ve Muhammed'in de Nebisi olduğunu bilen kimselerin bunu dilleriyle söylemeseler dahi cennete girmeye hak kazanacaklarını ifade eden bazı hadisleri delil olarak getirmesi caiz olur. Eğer öyle diyorsak o zaman bu da caiz olur diyor. Sonra bakın devam ediyor. Subhanallah. Bu sözleri çok etkili. Öteden beri cehalet ve inat ehlinin Tafsilatlı olmayan muhtasar hadisleri tafsilatlı geniş açıklamalı olmayan muhtasar özlü hadisleri ve müfesser olmayan mücmel hadisleri delil olarak getirdikleri işitilmektedir. Öteden beri, aynı bugün bizim muasırların içerisinde de durduğum, düştüğümüz durum. Bütün müfesser mufassal rivayetleri bırak mücmel rivayetleri Al, işte lem yaamel hayran kat, siyakından, sibakından kopar, hiçbir hayır işlememiş. Bütün naslardan, rivayetlerden, ayetlerden, hadislerden kopar. Cennete ancak amelle girileceği, amersiz imanın olmayacağı bütün bu nasları, selefin bu sözünü, bu icmasını, hepsini terk et. Ondan sonra hadisin tamamını da değil, ortasından bir cümlesini al, al işte hiçbir hayır işlememişler, cennete girecektir de. İşte bakın İbni Huzeymen'in vurgusu, bu usulsüzlüyedir kardeşler. Bakın, öteden beri cehalet ve inat ehlinin tafsilatlı olmayan muhtasar hadisleri ve müfesser olmayan mücmel hadisleri delil olarak getirdikleri iştildemektedir. Böyleleri bu ilmin usulünden anlamıyorlar. Bakın bu lafsı müthiştir. Böyleleri işte bu tür insanlar bütün bunasları sıyaksı bakı bırakıp sadece böyle cımbızlama alan insanlar Diyor ki bu kimseler için böyleleri bu ilmin usulünden anlamıyorlar. Zira onlar delil getirmede muhtasar hadisleri tafsilatlı hadislerle muhtasar hadisleri de pardon zira onlar delil getirmede muhtasar hadisleri tafsilatlı hadislere muhtasar hadisleri de müfesser hadislere tercih ediyorlar. Ve e, Allahu Alem buradaki bir lafız yanlış. Şöyle olacak. Zira onlar evet düzeltiyorum kardeşler. Zira onlar delil getirmede mücmel hadisleri tafsilatlı hadislerle muhtasar hadisleri de müfesser hadisler ...le değiştiriyorlar. Veya son bir düzeltme yapıyorum kardeşler. Evet. Özür dileyerek... ...geriden alıyorum. Böyleleri bu, il, bu ilmin usulünden anlamıyorlar. Böyleleri... ...bu ilmin usulünden anlamıyorlar. Zira onlar... ...delil getirmede... Muht, e, ...mücmel hadisleri... Tafsilatlı hadislere muhtasar hadisleri de müfesser hadislere tercih ediyorlar. Aynı bu şekilde. Bunu bir daha tekrarlıyorum. Böyleleri bu ilmin usulünden anlamıyorlar. Zira onlar delil getirmede muhtasar hadisleri tafsilatlı hadislere şey mücmel hadisleri tafsilatlı hadislere muhtasar hadisleri de müfesser hadislere tercih ediyorlar. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan öyle hadisler var ki, mürciyenin daha önce zikrettiğimiz, La ilahe illallah'a şehadet etme ile ilgili hadisleri zahiri üzere hamlettikleri gibi, eğer onların lafızları da zahiri anlamı üzere hamledilecek olursa, kalbiyle La ilahe illallah'ı bilen kimsenin cenneti hak etmesi gerekirdi. Velev ki onu diliyle ikrar etmese de. Bakın kardeşler bu çok önemli bir lafız. Diyor ki eğer siz sadece bu mücmel lafızlarla, bu mücmel ifadelerle veya tek bir rivayetlerle e, tafsilatı bırakıp mücmeri alarak, e, müfessiri bırakıp, bırakıp muhtasarı alarak bu şekilde giderseniz durum öyle bir hale gelir ki diyor ki işte Durum öyle bir hale gelir ki, öyle hadisler var ki, mürciyenin daha önce zikrettiğimiz La ilahe İllallah'a şahadet etme ile ilgili hadisleri zahiri üzerine hamlettikleri gibi, işte öyle hadisler var ki onları da bu şekilde hamletseler, zahiri anlamına hamledecek olsalar, sadece bırakın iman etmeyi, kalbiyle La ilahe İllallah'ı bilse dahi cennete girmeleri gerekir diyor bunların. Eğer diyor işte öyle hadisler var ki kardeşler, i̇bn Kuzey mi diyor ki öyle hadisler var ki, eğer biz bunları siyak bakından koparırsak, diğer naslarından koparırsak, sadece kalbiyle bilmesi bile yeterli olur bu insanların cennete girmesini. Hiç iman etmeseler bile. Yani dalalet kapısı açılır bu yolla diyor. O yüzden devamen diyor ki bakın, ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan öyle hadisler var ki, Mürciyenin daha önce zikrettiğimiz la ilahe illallah'a şehadet etme ile ilgili hadisleri zahiri üzere hamlettikleri gibi eğer o, hadisleri de, o hadislerin lafzını da zahiri anlamları üzerine hamledecek olurlarsa kalbiyle la ilahe illallah'ı bilen kimsenin cenneti hak etmesi gerekirdi. Velev ki onu dili, diliyle ikrar etmese bile Allah'ın ikrarını emrettiği hiçbir şeyi ikrar etmese de Kalbiyle Allah'ın iman edilmesini emrettiği hiçbir şeyi ikrar etmese de, azalarıyla da Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmasa da ve Allah'ın haram kıldığı Müslümanların kanını akıtma, kadın ve çocukları e esir etme, mallarını alma, kutsallarına dokunma gibi hiçbir yasaklardan kaçınmasalar bile cennete girmeleri gerekir. Eğer biz sadece hadisler hadisleri alacak olursak, dediğimiz usulü terk edecek olursak. Sonra da devamla zaten İbn Hüzeyme rahimeullah örnek olarak Nebi sallallahu aleyhi ve şu hadisini zikrediyor. Her kim la ilahe illallahı bilerek ölür hadisini zikrediyor. İşte yani ne diyor? Yani alın bu hadisi. Kim la ilahe illallahı bilerek ölürse ben bildiğim için iman etmesem de cennete girerim olur. Sonuç. İşte kardeşler İbn Hüzeymi bunu tevhidle zikrediyor. Sonuç olarak kardeşler diğer delilleri bakın sonuç olarak diyoruz ki Diğer delilleri göz önüne almadan sadece bu hadisin zahiriyle hüküm vermek mümkün değildir. Bu da ikinci cevabın konusudur. İkinci cevapta inşallah bunu özellikle başka bir vecihle cevaplandıracağız. Dediğimiz gibi bu hadise biz 8 cevap vereceğiz. Bu derste bir cevap yetiştirebildik. İnşallah önümüzdeki derste bu hadiste getirmiş oldukları şüphelerin ikinci cevabıyla devam edeceğiz. Allahu alem ve sallallahu ve nebiyyina Muhammed.